Kardeşler sadakalara paranın dışındaki sadakalara örnekler vermek istiyorum. Mesela iki dargının arasını düzeltmek cami yaptırmak gibidir. Hastane yaptırmak gibidir. Peygamber aleyhisselam efendimiz başka bir iyilikten bahsediyor. Bir sanat öğren. Öğrendiğin sanatı başka birine öğret. O sadakayı Allah sana yazsın kıyamet günü buyurur. Ama... Sanat öğretirken de çırağı çalıştıracaksın aslında. Belki de çok kaliteli bir sanattır diye çocuğun babasından da para alacaksın. Ben senin çocuğuna sanat öğretiyorum diyeceksin. Olsun. Sanat insanlığa yararlı bir şey değil mi? Bir meslek öğretmiyor musun? Terzilik öğretiyorsun. O terzilik insanların yararına değil mi? Sadaka ne demekti? Sadaka, insanın yararına bir iş yapmak demekti. E sanat, meslek. Sadakadır Vasiyet yapmak sadakadır Nedir vasiyet? Ben öldükten sonra Şuraya şu kadar verin Buraya bu kadar verin Bu bir sadakadır Şu şartla ki insan bıraktığı kendisinden sonra kalan malın Üçte birini sadaka edebilir Ve bunu Yatağa düşmeden yapmak lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sizden biriniz Yatağa düştüğü zaman Artık bakıyor ki bir daha bu yataktan Kalkıp da bu parayı kullanmak mümkün değil Çocuklara kaldı bu bitti Görüyor takat yok İnsan anlıyor kalkamayacağını O zaman çağırıyor çocuklarını Çocuklar şuraya şu hayrı yapın Buraya bu hayrı yapın şuraya şunu yapın Diye tembih ediyor Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki Bu sadaka değil diyor Taştan su çıkartacak kadar Gücün olduğu zaman verdiğin sadakadır Buyuruyor Vasiyeti o zaman yapacaksın. Ölmeye değil, hastalanmaya bile niyetin yok. Kazmayı vurdun mu kıvılcım çıkıyor taştan. Heh, o zaman sadaka ver, yaşama umudun yüksek. Ama malın senden gittiğini, öyle veya böyle başkalarına kaldığını anlıyorsun. Bari cennette garanti olsun diyorsun. Olmuyor garanti o zaman. Demek ki vasiyet şeklinde de bir sadaka yapılabilir.